Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Alhamdulillah. Ve salat ve selamü ala Rasulullah. Ve sahibi Rabbim cümlemizi hayırlara vesile kısın. Rabbim taatından ayırmasın, Kur'an ve sünnet yolunda giden müminlerden eylesin, değerli kardeşlerim. İmam Nevevi Rahimahullah'ın Erba'in hadis kitabının şerhine devam edeceğiz, değerli kardeşlerim. Allah nasip ederse bugün sizlerle birlikte altıncı hadisten devam edeceğiz, ve altıncı hadisimizi şerh yapacağız. Sizlerle birlikte Peygamberle birlikte olacağız. Peygamberle birlikte olmak, onu dinlemek, sözlerini fehmetmeye çalışmak ibadetlerin en büyüdür değerli kardeşlerim. Onun sözünde hayır bulunur. Onun ikazında sakındırmasında ise şer bulunur. Bundan dolayı en güzel insan olan Muhammed aleyhissalatu Vesselam'ı dinlemek, sözüne değer vermek ve onun emrettiği yolda gitmek, yasaklarından sakınmak, her bir müminin üzerine düşen bir vaciptir. Gelin o halde sizlerle birlikte Allah Resulü aleyhissalatu Vesselam'ın sözüne yolculuk edelim, asr-ı saadette söylediği İkaz ettiği ve bize Haber verdiği hadisine gidelim Anlamaya çalışalım Kulağımızı Allah peygamberine teslim edelim Değerli Kardeşlerim ve dostlarım Altıncı hadis Değerli kardeşlerim An-Numan İbni Beşir Radıyallahu anhüme Kale semitu Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem Yakul El beyin والحرام بين وبينهما أمور متشابهات فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في شبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحما يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حما وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ قَلْبٌ أَلَا وَهِيَ قَلْبٌ hadis İmam Bukhari ve Müslim tarafından rivayet edilmiştir değerli kardeşlerim bu hadisimizin Arapça metniydi izin verirseniz hadisimizin Türkçe metnini inşallah sizlere nakledelim sonra da cümle cümle açıklamaya çalışalım Ebu Abdullah Numan İbni Beşir rivayet ediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim. Şüphesiz helal de apaçık bellidir, haram da apaçık bellidir. Ama ikisi arasında benzeşen, müteşabih bazı hususlar vardır ki insanların birçoğu bunların hükmünü bilmez. Her kim şüpheli şeylerden sakınırsa dinini ve ırzını korur. Kim de şüpheli şeylere düşerse harama düşmüş olur. Tıpkı yasak bölge çevresinde koyunlarını otlatan çobanın o yasak bölgede güttüklerini otlayarak sınıra yaklaşması gibi. Şunu bilin ki her bir hükümdarın bir yasak bölgesi vardır. Yine şunu bilin ki Allah'ın yasak bölgesi de onun haram kıldığı şeylerdir. Şunu bilin ki insan vücudunda bir lokmacık et parçası vardır. O düzenirse insan bedeninin tümü düzelir. Bozulursa bedenin tümü bozulur. Bilin ki o kaptır. Hadisi İmam Bukhari ve Müslim rivayet etmektedir. Değerli kardeşlerim. Hadisimiz takvaya, veraya davet eden çok önemli bir hadistir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Müslümanı haramdan sakındırmakta helale teşvik etmektedir. Ayrıca Müslümana haram ve helal karşısında takınması gereken nebevi fıkı öğretmekte ve Müslümanı şüpheli şeylerden uzak durmaya haram tümseyinden düşmemeye çağırmaktadır. Ayrıca hadisimizde kalbin üzerinde durulmakta ve bu azanın çok önemli bir aza olduğu vurgulanmakta, onun salahının bedenin bir salahı olarak nitelendirilmekte ve onun bozulmasının da bedenin bozulması olarak vasıflandırılmaktadır. Dolayısıyla Peygamber aleyhissalatü vesselam kısacık bir cümleyle veya bir paragrafla bizlere çok önemli hususları anlatmakta, helal ve haram konusunda bilmemiz gerekenleri vurgulamakta, ayrıca şüpheli şeylerde izlenmesi gereken usulü de bize öğretmektedir. Hadisimiz İmam Bukhari ve Müslüm gibi en sahih kaynaklarımızda gelmektedir. Şimdi izin verirseniz değerli kardeşlerim hadisimizi cümle cümle şerh yapmaya çalışalım. El helalu beyin vel haram beyin ve beyne umurun umurum muteşabihat Şüphesiz ki de apaçık bellidir haramda apaçık bellidir. Şimdi bu cümlemizi Anlamaya Çalışalım Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Hadisin Başında Böyle Güzel Bir Cümle Kullanıyor Peki Şüphesiz Helal De Apaçık Bellidir Haram da Apaçık Bellidir Sözünden Ne Anlayacağız Değerli Kardeşlerim Değerli Dostlarım Hükümler Üç Kısımdır Hükümler Üç Kısımdır İkisi Apaçık Delillerle ortaya konulmuştur. Bir tanesi ise şüphelidir değerli kardeşlerim. Apaçık delillerle ortaya konulan helal ve haramdır. Bundan sonrası üçüncü kısım ise şüpheli olan şeylerdir. Yani ne helal diyebileceğimiz ne haram diyebileceğimiz hususlardır. O halde hükümler üç kısımdır. Biri helaldir bir haramdır, diğeri de şüpheli şeylerdir. Helal dediğimiz değerli kardeşlerim apaçık bir delille yahut sarih bir nasla mubah olan şeylerdir. Örneğin su içmek, ekmek yemek, evlenmek, elbise giyinmek, ev satın almak, borç vermek, hacca gitmek bu gibi şeyler helal olandır. Zira açık naslar ve Sarih deniller bunların Mubah olduğunu helal Olduğunu haber vermiştir Haram ise Değerli kardeşlerim Apaçık delillerle yahut Sarih bir nasla Haram olduğu Söylenilen yasaklardır Örneğin içki içmek, hırsızlık yapmak Kumar oynamak Faiz yemek Yalan konuşmak Zina etmek, Müslümanın kuyusunu kazmak, ona hakaret etmek, Müslümanların birliğini bozmak, Müslüman cemaattan ayrılmak, Ümmet-i Muhammed'in birlik ve kardeşlik ruhunu zedelemek, Müslümanların kanını akıtmak, buna benzer açık naslarla, delillerle haramlığı kat'i olan, kesin olan hususlara haram diyoruz değerli kardeşlerim. Bu halde nebevi cümlemizin anlamını şöyle anlayacağız. Yani deminki cümlemizi şöyle anlayacağız. Helal ve haram apaçık delillerle Kur'an ve sünnet ışığında bilinmektedir. Ortaya konulmuştu. Bu konuda Kur'an'a müracaat ettiğimizde, sünnete müracaat ettiğimizde o şeyin helal mi haram mı olduğunu biliriz. Anlarız, ilim ehli ve insanlar arasında helal ve haramların bilinmesi konusunda bir ihtilaf değerli kardeşlerim yoktur. Kur'an ve sünnet değerli kardeşlerim, helal ve haram konusunda her şeyi apaçık bir şekilde ortaya koymuştur. Bu din tamamlanmıştır. Allah ayetinde şöyle buyurmaktadır. El yevme akmeltu lekum dinakum ve atmamtu aleikum ni'mati ve raditu lekumul islam deena. Maide suresi 3. ayette Rabbimiz böyle buyurmaktadır. Ayette Rabbul alemin bugün size dininizi tamamladım ve sizden ve size nimetimi tamamladım ve İslam'dan da sizden sizin için İslam'dan da razı oldum. Bakınız ayet-i e apaçık bir şekilde dinin tamamlandığını, nimetlerin tamamlandığını ve bizim için razı olunan dinin de İslam olduğunu haber veriyor. Eğer bir din tamamlanmışsa helal ve haram hudutları apaçık bir delille ortaya konmuştu. Dolayısıyla Peygamberimizin Aleyhissalatu vesselam'ın bakınız bu konuda açık bir hadisi vardır. İmam Ahmed'in ve çeşitli sünen kaynaklarının rivayet ettiği sahih hadiste Peygamber Aleyhissalatu vesselam da bu konuda şöyle buyurmaktadır. Laqad teraktukum <gülüyor> alal bayda'i leynaha kana hariha fe la yaziğu anha illa hanik. Andolsun ki sizi Gecesi gündüzünü andıran apaydınlık bir yol üzerinde bıraktım. Kendisini helaka teslim edenden başka bu yolu bırakıp kimse sapmaz. Bakınız Peygamber aleyhissalatü vesselam çok açık bir şekilde bize apaydınlık bir yol bıraktığını ve bu yolun neticesinde de değerli kardeşlerim helaka sürüklenmeyeceğimizi ancak bu yoldan uzak kalanların sapıklığa düşeceğini bize haber vermektedir. Kur'an ve sünnet mümin için apaydınlık bir yol çizmiştir. O bir projektördür. O bir floresamdır. Yani ölümümüzü aydınlatan bir gündüz gibidir. Yani bizim gecemiz tıpkı Kur'an ve sünnete uyduğumuz zaman bir gündüz gibi aydınlanır ey değerli kardeşlerim. Allah peygamber adına salatu vesselam çok güzel söylüyor. Ne kadu teraktukum beyda'i leynaha kenahaha fe la yazihu anha illa hanik. Andolsun ki sizi gecesi gündüzünü andıran apaydınlık bir yol üzerinde bıraktım. Allahu ekber. Kendisini henaka teslim edenden başkası da bu yoldan sapmaz. Demek ki İnsan Kur'an ve sünnete uyarsa, Peygamberinin gittiği yoldan giderse, Peygamberinin hadislerini fehmetmeye çalışırsa, onun ikazlarına değer verirse, Rabbul Alemin onu doğru yola iletecektir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu sözüyle de bize bu gerçekleri ortaya koymaktadır değerli kardeşlerim. O halde kim? Kur'an'ı ve sünneti denin ve hüccet görmediği takdirde Değerli kardeşim, hücceti terk ettiğinden ve beyineyi terk ettiğinden dolayı Allah muhafaza küfre düşer, sapıklığı seçer ve delanetin içinde hüsranlığa düşer. Dolayısıyla böyle bir kimsenin akıbeti Allah muhafaza cehennem olur değerli kardeşlerim. Müteşabihe, şüpheli şeylere gelince bu şüphe değerli kardeşlerim, Alimler nezdinde değil de insanlar nezdinde apaçık olmayan şüpheli, ihtilaflı konulardır. Çünkü şüpheli şeyler konusunda alimler ilmi kriterler ve usuller çerçevesinde onları çözmeye, öğrenmeye çalışır. Ancak şüpheli şeyler daha çok alimler nezdinde değil de, İnsanların kendi nezdinde özellikle ilim ehli olmayan, meselelere vakıf olmayan birçok Müslümanların çerçevesinde görülür değerli kardeşlerim. Bu konularda açık delil olmadığı için o Müslüman da bu şüpheye düşer. Yani müteşabih dediğimiz o zaman nedir? Müslümanın helal mi, haram mı diye bir konu veya bir husus üzerinde ihtilafa düşmesi, o konuda net bir söz söyleyememesi helal mi haram mı olduğunu belirleyememesi haline şüpheli haller ve şeyler diyoruz değerli kardeşlerim. Bunların haramlığını ve helalliğini ilim ehli bilir. Onlar da nasların ve usullerin ışığında bu hükme gider ve onun hükmü hakkında helal mi haram mı olduğunu belirler değerli kardeşlerim. Eğer bilemezse de deliller ışığında, naslar ışığında içtihat eder. Ve eğer içtihadında isabet ederse iki ecir alır, isabet edemezse de bu alim bir ecir alır değerli kardeşlerim. Bu halde Müslüman şüpheli şeylerden sakınmalıdır ve kendisine kalbine haram olarak ağır basan bir şeyi terk etmelidir. Böylece harama düşmekten uzak kalmalıdır değerli kardeşlerim. Ayrıca bu durum o müminin bir vera ve takva örneği olduğunu, kalbinde takva taşıdığının, muttaki olduğunun en büyük alametidir. Zira bir kimse mikruh şeylere veya şüpheli şeylere kalbi meylettikçe, Onları işledikçe mutlaka sapmaya yakınlaşır değerli kardeşlerim. Bu şüpheli konularda ilim ehline müracaat etmeli. Onların açıklamaları ve tavsiyeleri doğrultusunda hareket etmek gerekir. Eğer kapner sürekli ruhsatlara ve şüpheli şeylere kaçarsa Allah muhafaza ilim ehli ikaz ediyor. Bu kalbin zındıklaşması bu kalbin sapıklığa kayması muhtemeldir değerli kardeşlerim. Zira siz de çok iyi biliyorsunuz ki kalp sürekli haram şeylere meylandır ona meyleder. Eğer şüpheli bir şeyi yapmak konusunda kalbimizde değerli kardeşlerim bir rahatsızlık hissediyorsak kalbimizde bir mutmainlik görmüyorsak derhal o konuyu bırakmalı ondan uzak kalmalı, takvaya kuşanmalı, takva ekseninden asla uzaklaşmamalıdır. Şüpheli şeyde onun helali ve haramlığı konusunda şüphe ettiğimizde mutlaka ilim ehline danışmalı ve bunu öğrenmelidir. Zira belki bir konu veya bir husus bize şüpheli gelebilir. Ancak ilim nezdinde, alimlerin nezdinde Değerli kardeşlerim bu şüpheli olmayabilir, açık beyinelerle helal veya haram olduğu konusu bilinebilir. Dolayısıyla burada müracaat edilmesi gereken ilim ehlidir. Mesela bu konuda bir örnek vermek istiyorum. Bir kardeşim zamanında taksitli alışverişin şüpheli bir şey olduğu idi ve ona ne zamanki fukuhadan, ve dört mezhep imamlarından ve günümüz muasır alimlerin fetvalarından deliller ortaya koyduğumuzda kalbi mutmain oldu, taksitli satışların da helal olduğu kanaatına vardı. Demek ki bazen kardeşlerimiz, Müslümanlar kendileri nezdinde şüphe gördükleri şey başka bir ilim nezdinde, alimin nezdinde ise şüphe olmamaktadır helal veya haram hududunu ortaya koymaktadır değerli kardeşlerim. O halde şüpheli şeylerde usulümüz neymiş? Alimlere müracaat edeceğiz. Şüpheli şeyler hakkında helal mi haram mı olduğunu onlara soracağız. Onların bize telkinleri ve tavsiyeleri neticesinde o şey hakkında kararımızı vereceğiz. Zira günümüzde bugün bazı Müslümanlar akıllarından, hevalarından, arzularından karar vererek Müslümanların gitmeleri gereken doğru istikamette gitmiyorlar, arzularını ve hevalarını değerli kardeşlerim din koyucu olarak görüyorlar. Bu durumda ilim ehline, muteber alimlere müracaat etmelidir. Ey değerli kardeşim, eğer bir insan inandığı değerini ve inandığı düşüncesini veya akidesini, Kitaba sünnete alimlere dayandırmıyorsa bu insanın ilmine güvenmeyin. İlim kitaptır ve sünnettir ve bir de bu ümmetin selefinin bize naklettiği ulemanın sözleridir. Dolayısıyla bunlar bir usuldür ve bir kriterdir. Günümüzde açık nasları değerli kardeşlerim terk eden, iptal eden ve naslara karşı düşmanca bakan ve Aklını ve hevasını kendine göre göreceği bir kavramı yani bence bence kavramını öne çıkartan çok insanlar görmekteyiz. Hatta öyleleri var ki inandığı düşüncesini bir adime bile dayandırmaksızın kendisi kendi kafasından üreterek ümmete musibet olmakta, mümin nesilleri ve gençleri hak yoldan saptırmaktadır. Bunlara dikkat etmek gerekir. Hadisimize devam ediyoruz değerli kardeşlerim. Menet-teka şüpheati istabra al ve erdihi. Ve men waqa fi şüpheati waqa fil Her kim şüpheli şeylerden sakınırsa dinini ve ırzını korur. Kim de şüpheli şeylere düşerse harama düşmüş olur. Bakınız Peygamber Aleyhissalatu vesselam açık bir şekilde bizi uyarmakta ve sözünde net bir şekilde bizi doğru yola sevk etmektedir. Her kim şüpheli şeylere, şüpheli şeylerden sakınırsa dinini ve ırzını korur. Demek ki peygamberin nebevi tavsiyesi nedir? Şüpheli şeylerden sakınacağız, uzak kalacağız, kendimizi onlardan uzak tutacağız. Eğer biz bunu yaparsak, Dinimizi yani dinde hatadan, şirkten, bidatten, haramdan kurtulacağız. Yani bu haram yollara düşmekten uzak kalacağız. Ayrıca ırzımızı koruyacağız. Harama düşmekten, fahşa ve münkeri işlemekten uzak kalmış olacağız. Kim de şüpheli şeylere düşerse harama düşer. Dinde büyük bir hataya düşebilir. Allah muhafaza küfre düşebilir. Şirke düşebilir, harama düşebilir, günaha düşebilir, müsrana düşebilir, azabı hak edebilir. Dolayısıyla bir mümin şüpheli şeylerden sakınacak değerli kardeşlerim. Bu nebevi cümle bize şunu öğretiyor. İki türlü insan vardır. Biri şüpheli şeylerden korkan, sakınan, takvayı kuşanan, bir diğeri de şüpheli şeylere asla ve asla haram gözüyle bakmayan onlara hemen dalan onlarla birlikte olan aynı zamanda şüpheli şeylere sürekli yakınlaşmaktan hoşnut olan insan. Peygamberimizin bakınız bu iki insanı tanıttığını bu hadisin çerçevesinde görüyoruz değerli kardeşlerim. Kim şüpheli şeylerden sakınırsa vera ve takva örnekliğini ortaya koyar. Diğeri de Allah muhafaza harama düşerek, hüsrana düşerek Değerli kardeşlerim tevin yolunu seçerek Allah muhafaza zayıf bir Müslüman kimliğini ortaya koymuş olur. Mümin vera sahibi olmalıdır. Takva ehli olmalıdır. Şüpheli şeylerden sakınmalıdır. Böylece Rabbinin karşısında günahkar olarak görünmekten korkmalıdır. Böylece nefsini korumalıdır. İşte bu durumda şüpheli şeylerden sakınırsa mümin hem dinini, ...hem de ırzını korumakta ve haramdan uzak kalmaktadır. Alimler der ki değerli kardeşlerim, bir kimsenin mücerret olarak şüpheli şeylere yönelmesi onu harama düşürür. Zira mümin helalli apaçık belli olmayan bir konuya adım atmamalıdır. Bakınız ilim ehlinin bize tavsiyesidir. Mümin apaçık deliller ışığında helalleri işlemeli apaçık deliller ışığında haram olan belli şeylerden uzak kalmalıdır. Şüpheli şeylere de sürekli meyleden ve ona doğru yönelen insan mutlaka harama düşebilir ve sapık yollara düşebilir. Dolayısıyla bir mümin bundan sakınmalıdır değerli kardeşlerim. Yine alimler der ki bakınız bir kimsenin şüpheli şeylere yönelmesi harama bir vesiledir. Yani şüpheli şeylere adım atmak yönelmek harama giden bir vesiledir ve Allah muhafaza binlerce haram kapılarından bir kapıyı açmadır bu durumda hemen mekruhtan haramdan sakınmak gerekir yine bakınız İbn-i el Elhambeli büyük bir alim o diyor ki şüpheli şeylere düşen insan mutlaka merhale merhale harama düşer yani o insan şüpheli şeylere düştüğü zaman, şüpheli şeyleri yapmaya başladığı zaman, bunu çokça yapmaya devam ettiği zaman merhale merhale adım adım haramı koklar, o haramı kokladığı mekana doğru adım atar. Allah muhafaza. Demek ki şüpheli şeyleri yapmak bizim harama düşmemize vesile oluyorsa bundan sakınmamız lazım değerli kardeşlerim. Selef kendileriyle haram arasında bir duvar örerdi. Selefin önderleri, Selefin vera ve takvada en büyük seçkin alimleri haramla kendi aralarında bir duvar örerlerdi, bir set çekerlerdi. Onunla da korunmaya çalışırlardı. Şüpheden sakınırlar, şüpheli şeyleri de terk ederler, asla harama yaklaşmazlar ve onu işlemezlerdi. Onlar takvada, verada büyük örnek insanlardı değerli kardeşlerim. Burada üzerinde durulması gereken bir noktanın üzerinde durmak istiyorum. Onu zikretmek faydalı olacaktır. Eğer alim iştahat ederek şüpheli olan bir şeyin helal olduğu kanaatına varmışsa bu durumda o alim nezdinde değerli kardeşlerim şüphe kalkmıştır, kat'inik ifade etmiştir. Veya o alim şüpheli olan bir şeyin haram olduğuna hükmetmişse ister bunu bir delil ışığında ister bunu bir içtihat dışında gerçekleştirmiş olsun artık o şey şüpheli konumdan kat'i bir konuma geçmiş olur ki değerli kardeşlerim eğer isabet ederse bu alim ''İki ecir alır, eğer isabet edemezse de bir ecir alır.'' Değerli kardeşlerim, işte bu konuda bilinmesi gereken husus da budur. Ve şunu iyi bilelim ki, ''Nas'ın olduğu yerde asla içtihat olmaz.'' ''Eğer Nas gelirse içtihat mutlaka gider.'' ''Nas'ın olduğu yerde de asla yine kıyas olmaz.'' eğer جاء النص بطلا قياسو yani eğer nas gelirse batıl olur artık kıyas yine nas gelirse nas varsa nas bulunursa naslan maksat Kur'an ve sünnetten açık deliller bulunursa bu durumda da daha asla olmaz Değerli kardeşlerim zaten hiçbir muteber ilim ehli de büyük alimlerimiz de dört büyük mezhep imamı olsun ve onları takip eden imamlar olsun ehli sünnet önderleri olsun bir nasrın karşısında akıllarını oynatmış da değildir değerli kardeşlerim. Bu halde Müslüman dinde hata etmemek ve ırzını korumak için şüpheli şeye uzak kalacak. Harama düşecek mekana yerlere yaklaşmayacak zira bu davranış harama sevk edebilir. Örneğin kardeşlerim bir kimse internetle TV ile harama düşüyorsa ve düşme korkusu taşıyorsa nefsine güvenemiyorsa bu durumda şüpheli bakıyorsa sakınmalıdır uzak kalmalıdır ama nefsine güveniyorsa kendinden eminse, internet aracılığıyla ve TV ile ilim tahsil ediyorsa, haberler dinliyorsa, ilmini ve birikimini arttırıyorsa, bu durumda bu etkili olan araç değerli kardeşlerim kullanılabilir. Bundan sakınmaya gerek yoktur. Bu durumda kişi kendisini değerli kardeşlerim gözetmelidir. Hadisimizin devamında şöyle buyurulmaktadır. ''Kerra'i yer'a havlen hime yuşiku en yer ta'a ''Tıpkı yasak bölge çevresinde koyunlarını otlatan çobanın o yasak bölgede güttüklerini otlayarak sınıra yaklaşması gibi.'' Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam müthiş bir benzetme ile bize yol göstermektedir. Biz buna müthiş bir nebevi benzetme yöntemi diyoruz. Ne diyor bakınız? rai yer'a havlel-hime yuşiku en yerta'a fihi'' ''Tıpkı yasak bölge çevresinde koyunlarını otlatan çobanın o yasak bölgede güttüklerini otlayarak sınıra yaklaşması gibi'' Yani burada şüpheli şeyler konusunda Peygamber uzak kalmayı, uzak kalmadığımız zaman da o yasak bölgelere düşebileceğimizi söylemektedir. Peygamber aleyhissalatu vesselam, şüpheli şeylere yaklaşan kimsenin halini muhteşem bir benzetmeyle benzetmektedir. O hali, yasak bölgede koyunlarını otlatan ve düşmelerine emin olmayan çobanın otlatma şekline benzetmektedir. O halde yeniden söyleyelim, Peygamber aleyhissalatu vesselam, şüpheli şeylere yaklaşan kimsenin halini yasak bölgede koyunlarını otlatan, ...ve düşmelerine emin olmayan çobanın otlatma şekline benzetmektedir. Bu çoban koyunlarını yasak bölgeye düşmesinden emin olabilir mi? Bu çoban yasak bir bölgede otlatırsa davarlarını, koyunlarını, keçilerini... ...bu insan o yasak bölgeye düşmekten emin olabilir mi değerli kardeşlerim? Yani o insan mutlaka koyunlarını ve davarlarını... Allah muhafaza o yasak bölgeye düşürebilir. Bu durumda harama düşmesi de kaçınılmazdır. Zira bu çoban sürekli yasak bölgeye yaklaşmıştır. Koyunlarını da mutlaka o bölgeye düşürecektir. İşte bu örnekte geldiği gibi şüpheli şeylere yakınlaşanın hali de bu çobanın koyunlarını yasak bölgede otlatma haline benzer. Nasıl ki o çoban koyunlarını o haram, o yasak bölgeye düşmekten emin kılamazsa, emin bir şekilde kendilerini koruyamazsa, Müslüman da şüpheli şeylere yaklaştıkça, yasak bölgede, haram bölgede, günah bölgesinde gezinip durmuş olur ki, illa mutlaka bir şekilde o harama düşer kardeşleri. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın benzetme şeklini gördünüz mü? Benzetme sanatına ne kadar değer verdiğine şahit oldunuz mu? Muhteşem bir benzetme örneğiyle bizleri ikaz etmekte. Allah peygamberi insanların aklının alabileceği düzeyde örnekler vermekteydi. Asıl saadette çobanlık, koyun gütme en meşhur olan meseleydi. Allah peygamberi koyun güden bir çobanın halini şu an şüpheli şeylere yaklaşan insanın haline benzetmiştir. Nasıl ki o çoban yasak bölgelere yakın bölgelerde ve yerlerde ve hudutlarda ve mekanlarda gezinirse, çoban olarak koyunlarını otlatırsa mutlaka bir şekilde o koyunları ne yapabilir? O yasak bölgede geçebilir, o sınırları aşabilir. İşte şüpheli şeylere yaklaşan müminin hali de bunun gibidir. Mutlaka Allah muhafaza bir şekilde harama düşebilir değerli kardeşlerim. Bundan dolayı şüpheli mekanlardan uzak kalacağız. Biraz sonra bazı somut örnekler vermeye çalışacağım. Hadisimizde değerli kardeşlerim Allah Resulü şöyle demektedir. Devam ediyoruz. Ele ve kulli melikin hime ve inne himallahime harimuhu. Şunu bilin ki her bir hükümdarın bir yasak bölgesi vardır. Her bir hükümdarın, kralın bir yasak bölgesi vardır. Yine şunu bilin ki Allah'ın yasak bölgesi de onun haram kıldığı şeylerdir. Yani günahlardır. Bakınız Peygamberimiz böyle buyurmaktadır. Peygamberimiz yine güzel bir benzetme sanatıyla, yoluyla bizleri ikaz etmekte, bizlere yol göstermektedir. Bir hükümdarın bir yasak bölgesini örnek vermekte, sınırları olduğunu, hudutları olduğunu bildirmektedir. Öyle ya? Tarih içinde nice hükümdarların, kralların değerli kardeşlerim ülkelerin belirlemiş olduğu sınırlar oldu, hudutlar oldu, yasak bölgeler oldu. Hatta o yasak bölgelere mayınlar döşendi. Değerli kardeşlerim bugün bile birçok şehirlerde ve şehrin dışında zengin insanların ya tel örgülerle öldüğü ya da duvarlarla öldüğü yasak bölgeler vardır, hudutlar ve sınırlar vardır. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu örnekten yola çıkarak ve bu örnekle hareket ederek Allah'ın da bir yasak bölgesi olduğunu haber vermektedir. Evet hükümdarların, kralların belirlediği sınırlar, hudutlar, yasak bölgeler vardır. Tıpkı bu onların yaptığı örnekte geldiği gibi Allah'ın da bir yasak kıldığı bölgeler ve hudutlar vardır. Bilin ki Allah'ın da yasak bölgeleri bulunmaktadır. İşte o yasak bölgeler ise haramdır ve günahlardır kardeşlerim. Kim o kralların veya o hükümdarların yasak bölgesine girerse ne olur? Suçlu addedilir. Suçlu kabul edilir. Hatta Allah muhafaza bugün ülkeler var biliyorsunuz. Yasak bölgelere ne koymuşlardır? Mayınlar koymuşlardı. Oraya girdikleri takdirde insanlar cezalandırılmaktadır. Mayınlar patladığında elleri, ayakları veya bedenleri paramparça olmaktadır. Bakınız Allah, Allah Resulü hadislerinde Allah'ın da yasak bölgesi bulunmaktadır demektedir. Allah'ın yasak bölgesinden maksat da Allah'ın belirlediği haram hudutlarıdır. Günahlardır kardeşlerim. Allah günahların hududunu, sınırlarını tayin etmiştir. Kim bu tayin edilen haramlara adım atarsa yasak bölgeye düşmüş olur, günahın içine dalmış olur. Allah müminleri ikaz ediyor kardeşlerim, ikaz ediyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu hadisleri çerçevesinde ümmeti Allah'ın yasak kıldığı bölgelerden uzak durmaya davet ediyor. O yasak kıldığı bölgede haramdır günahdır değerli kardeşlerim. O halde yasak bölgede hareket eden kimse mutlaka bir şekilde harama düşer. Ondan uzak kalamaz ve günahlara sürüklenir. Bundan dolayı da haram ve günahlara vesile olan mekanlardan uzak durmalıdır. Örneğin somut örnekler verelim kardeşlerim. yuma, diskoya, kahveye, düğüne, parklara... Sinemalara, bu örnekleri çoğaltabilirsiniz. Giden bir kimse haram bölgelerin etrafında gezinmiş olur mu, olmaz mı? Stadyumlara, diskoya, kahveye, düğüne, parklara, sinemalara giden bir kimse haram, yasak bölgelere yakınlaşmış olur mu, olmaz mı? Elbette olur değerli kardeşlerim. Bu kimse her an illa bir şekilde harama düşebilir, hüsrana düşebilir, günaha düşebilir kardeşlerim. Müslüman harama kapı açan, vesile olan, oraya sevk eden her şeyin mutlaka önünü kapamalıdır. Şüpheli olan şeylerden uzak durması gereken müminin böyle haramlara sevk eden mekanlardan mutlaka uzak durması da vaciptir kardeşlerim. Allah için müminler olarak Allah'ın haram kıldığı mekanlardan uzak kalalım. Bakınız Müslüman ne olur bir defa içeyim deyip de içkiye başlamamış mıdır? Bir defa içeyim deyip de sigaraya başlamamış mıdır? O halde kardeşlerim Müslüman ne olur bir defa deyip içki içmeye başlıyor. Bir defa deyip sigara içmeye başlıyor. Bir defa deyip. Eroin ve uyuşturucu kullanmaya başlıyor. Bir defa deyip İslam düşmanlarının mekanlarına gidiyor ve oralarda haramlara ve günahlara düşüyor. Allah ve Resulünün haram kıldığı şeyleri işlemeye başlıyor. Bütün haramlar ve günahlar bir defa demekle olmuyor mu? Allah ve Resulü'nün yasakladığı bölgeye gidenler genelde bir defaya mahsus gidip de ondan sonra ikinci, üçüncü adımları atmıyorlar mı? Ey kardeşlerim o halde bir defa deyip de içki içenler, sigara içenler, uyuşturucu kullananlar, zinaya gidenler, haram işleyenler Allah'tan korksunlar. Allah'tan korksunlar. Allah'ın yasak kıldığı bölgelerden uzak kalsınlar. Allah'ın yasakladığı günahları terk etsinler. Oraya vesile olan bütün kapıları kapatsınlar. Oraya vesile olan bütün mekanları, sokakları ve caddeleri görmezlikten gelsinler. Uzak kalsınlar. Ey kardeşlerim Allah Resulü hadislerinde bakınız bizleri bu konularda uyarmaktadır. Bir genç vardı benden ders aldı, ilim aldı. Ve bir müddet bizlerle beraber yaşadı. Demek ki kalbini ıslah edememiş, kalbindeki marazları arındıramamıştı. Bir gün ashaba küfreden, Ayşe annemize hakaret eden, fahişe deyen ve Muaviye radıyallahu anhuya Ebu Bekir ile Ömer İbni Hattab gibi bu ümmetin en seçkin insanlarına küfreden bir şia zihniyetiyle birlikte oldu, oturdu ve onlardan etkilendi. Ve bir günde bu güzel ashabı kirama küfreder bir konuma geldi. Bakınız Allah'ın haram kıldığı, yasak kıldığı bölgelere giden bu insan değerli kardeşlerim Allah Resulünün ashabına bu zedan bir konuma geldi. Bugün ise onursuz bir şekilde yaşam sürmektedir. Doğru yoldan uzaklaşmıştır. Onlar Allah'ın ve Resulünün haram kıldığı hudutları aşınca Allah da onları bu zillete düşürdü kardeşlerim. Yine bir genç vardı. Namaza başladı. Daha sonra bir kıza aşık oldu. Ve bu kız ayağıyla değerli kardeşlerim haramlara düştü. İçkilere başladı. Kumar oynamaya başladı. Dinsiz bir şekilde değerli kardeşlerim hayat sürdü. Namazlarını terk etti. Allah'a inanmayan bu genç kızla evlendi. Şimdi dinsiz bir hayatı tercih eder olarak yaşamaktadır. Dikkat ederseniz... Onları bu harama düşüren neydi kardeşlerim? Allah'ın haram kıldığını veya şüpheli şeyleri ne yaptılar, terk ettiler ve onlara meylettiler. Neticede bu insanlar, değerli kardeşlerim, haram olan, günah olan şeylere düştüler. Allah sizleri ve bizleri muhafaza eylesin. O halde ey değerli kardeşim, çevremize, arkadaşımıza, gittiğimiz mekanlarımıza, Bulunduğumuz yerlere dikkat edeceğiz. Yasak bölgelere asla yanaşmayacağız. İslami camiyalarda birlikte olacağız. Müminlerin meclislerinden ayrılmayacağız. Bilmediğimiz konularda alimlere danışacağız. Bir şüpheli konu hakkında mutlaka ilim ehlinden bu meseleyi sorgulayacağız. Helal mi haram mı olduğu konusunda kanaat getireceğiz ve onların telkinleri, ve onların öğütleri çerçevesinde hareket edeceğiz. Bu konuda en muhteber ilim ehli ehli sünnet ve cemaat alimleridir. Kitap ve sünnetin çerçevesinde hareket eden, selef-i salihin yolunda giden, akidesinde selef, amelinde sünnet ehli olan mümin alimlerdir. Bunlara danışmak, bunlara sormak, bunlardan hakkı öğrenmek üzerimize bir vaciptir. Ey değerli kardeşim, Haramdan sakınmak, şüpheli şeylere düşmemek için bu konulara özen göstermelisin. Hani derler ya, kumsalda yürüyen toprağa basar, denize giren ıslanır, kömür tutan el kara olur. O halde harama yaklaşan da mutlaka bir şekilde harama düşer, hüsrama düşer, azabı hak eder. Bir insan sanihlerle birlikte olursa, Sanihlerin kokusunu, sanihlerin alametini yükler. Bütün amellerinde, sözlerinde, davranışlarında sanihlerin o güzel vasıflarını örnek alır. Eğer bir insan da fasıklarla beraber oturursa, fuccarla beraber oturursa, günahkarlarla beraber oturursa onların sözlerini ve amellerini örnek alır. Kalbi her gün sapıpla harama meyleder ve onunla birlikte olur. Dilinden küfür düşmez. Dilinden her türlü fahşa ve münker değerli kardeşlerim zuhur eder. Dolayısıyla bu mümin Allah muhafaza sapıklığı seçer. Yine bir mümin muhlisleri, muvahhitleri, mücahitleri eğer severse onlarla birlikte olursa dilinde ihlas Amelinde sünnet, eylemlerinde Allah yolunda cihad olur. Böyle bir mümin mutlaka sanihlere intihak olur değerli kardeşlerim. Rabbim sizi ve bizi böyle sanihlerle birlikte oturan, onlarla birlikte hareket eden, ilim meclislerinden ve Cihat meydanlarından uzak kalmayan salih müminlerden eylesin. Allah Resulü'nün son cümlesine değerli kardeşlerim değinelim, sohbetimizi bitirelim. Bakınız. Peygamber Aleyhissalatu ve Selam, o güzel insan, o güzel nebi şöyle buyurmaktadır: Ale ve in nafil jasad mudratan, ıda salıp salıp al jasad kullu hu, wa ıda fased fased al jasad kullu hu ale wa kal. Şunu bilin ki insan vücudunda bir dokmacık et parçası vardır. O düzelirse bedenin tümü düzelir. Bozulursa bedenin tümü bozulur. İyi bilin ki o kalptir. Peygamber aleyhissalatü vesselam değerli kardeşlerim burada şüpheli şeylerden ve haramdan sakınmada bir temel aza olan değerli kardeşlerim kalple bize yol göstermektedir. Yani kalbe değer vermekte üzerinde durmakta ve dikkatlerimizi kalp üzerine çekmektedir. Zira kalbin düzelmesi diyor Resulullah aleyhissalatü vesselam bedenin düzelmesi Kalbin bozulması da bütün bedenin bozulmasıdır buyurmaktadır. Demek ki kalp bu kadar etkili bir azadır. Kalbini koruyan, kalbini muhafaza eden imanını, dinini ve ırzını korumaktadır. Kalbini korumayan, kalbini harama, fahşaya, münkere, şüpheli şeylere yönlendiren ise ne dinini, ne ırzını, ne imanını korumaktadır kalp esastır kardeşlerim bakınız kalp demesi çok önemlidir i̇yi bilin, ki, iyi bilin ki dikkat edin ki o kalptir yani azalarınızın içerisinde öyle bir aza vardır ki siz o azanızı düzeltirseniz Allah da sizi düzeltir eğer o azanızı düzeltmezseniz Allah da sizi düzeltmez bundan dolayı bozulma nereden başlıyor kardeşlerim çürüme nereden başlıyor Yozlaşma nereden başlıyor o halde? Kalpten başlıyor kardeşlerim kalpten. Kalbini sah eden dünyasını ahiretini imar ediyor. Kalbini bozan dünyasını rezil ve rüsva ediyor. Ahiretini de cennete çeviriyor. Değerli kardeşlerim kalp değişkenliğinden dolayı kalp ismini almıştır. Kanip değişkenliğinden dolayı. Yani bir gün bir yerde bir gün bir yerde olmasından dolayı. Bir anda değişmeye, hemen yakınlığından dolayı o ismi almıştır, kalp ismini. Değerli kardeşlerim, bakınız Peygamber Aleyhissalatu vesselam, İmam Ahmed'in, Tirmizi'nin, Nesai'nin rivayet ettiği sayın hadislerinde bakınız ne güzel buyurmaktadır. Ya Rabbi, senden senin bir kalp isterim. Ya Rabbi, senden senin bir kalp isterim. Allahümme inni es'eluke kalben selîmen. Allahümme inni es'eluke kalben selîmen. Es'eluke kalben selîmen. Ne demek? Ya Rabbi, Ya Rabbi senden senin bir kalp isterim. Neden Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam senin bir kalp ister? Çünkü demin de hadiste buyurulduğu gibi o kalbin ıslahı, bedenin ıslahı, o kalbin bozulması... Bedenin bozulması, selim kalpten maksatta değerli kardeşlerim, her tür şirkten, küfürden, haramdan, bidatten, şüpheli şeylerden uzak kalan ve tereddütleri terk eden, yakin bir kalptir, imanlı bir kalptir, tevhid ehli bir kalptir, sünnet ehli bir kalptir, muvahhid bir kalptir, Allah yolunda cihad eden bir kalptir, vara ve takva örneği olan bir kalptir. Allah sizlerin kalbini ve benim kalbimi bu güzel kalpten eylesin. O kalpleri evirip ve çevirendir. Ey Rabbimiz, ey Rabbimiz kalplerimizi senin dinin yolunda istikamet eyle. Ey Rabbimiz, Allahümme sebbit akdemen ala dinike, Allahümme sebbit quduben ala dinike. Ey Rabbimiz ayaklarımızı ve kalplerimizi senin dininin üzerine sabit kıl. Ya Rabbi senden bu güzel inşallah temenni temenni ediyoruz. Duamıza icabet et. Ey değerli kardeşlerim hadisimizi burada bitiriyoruz. Ancak hadisten anladıklarımız konusunda temel bazı maddeleri de çıkartalım. Konumuzu bitirelim. Hadisten anladıklarımız birincisi bu hadisten şu maddeyi çıkarttık. Haramdan uzak kalmak vaciptir. Haram apaçık delillerle ortaya konulmuştur. İkincisi, şüpheleri terk etmek dindendir. Şüpheleri terk etmek dindendir, imandandır, ırzı korumadandır. Üçüncüsü, harama vesile olan tüm şeylerin önünü kapatmalıdır. Harama vesile olan, yaklaştıran tüm şeylerin önünü kapatmanıdır ve terk etmelidir. Dört, mubah ve helal olan şeylerde bunları işlemede sakınca yoktur. Yani mubah ve helal olan şeyler işlemede sakınca yoktur. Beşinci madde Allah'ın şeriatında helal ve haram apaçık delillerle ortaya konulmuştur. Altıncı madde Müslüman dinini ve ırzını korumalıdır. Zira hadiste bu gelmiştir. Yedinci madde kalp azalar içinde en önemli azadır ve onun ıslahı vaciptir. 8. madde bazı konuların daha iyi açıklanması için misaller vermek meşrudur. Nitekim Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam çoban örneğini verdi, hükümdarın yasak bölgesini örnek olarak gösterdi ve bizleri ikaz etti. Dokuzuncu madde helal ve haramdan daha helal ve haramdan daha fazladır. Helal haramdan daha fazladır. Zira Peygamber yasak bölgeyi haramlara benzetmiştir. Yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam haramların daha çok olduğunu bizlere bu şekilde yasak bölgelerin çokluğunu haber vermiştir ve bizi bundan dolayı da ilkaz etmiştir. Rabbim bizleri değerli kardeşlerim helal ve haramı bu hudutları bilen, koruyan, harama yaklaşmayan, ...helali işleyen, şüpheli şeylerden sakınan ve ona sevk yollardan da uzak kalan müminlerden eylesin. Rabbim kalplerimizi ıslah etsin, doğru yolda sebat ettirsin. İnşallah bir dahaki inşallah dersimizde buluşmak ümidiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum. Muhabbetlerimi ve selamlarımı iletiyorum. Rabbimin selamı, esenli, rahmeti, lütfu sizin ve sevdiklerinizin üzerine olsun. Subhaneke Allahümme ve bihamdih Eşvedu an la ilahe illa ente ve estağfuruka ve atubu ilayh Esselamu ve rahmetullahi ta'ala ve berekatuhu teniendo tصرف... Pentaso